Neyden dursa ondan sakının buyurulduğuna göre, Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat eder buyurulduğuna göre ve hadislerle de bu yatış şekli yasaklandığına göre haram hükmü verilebilir. Yani böyle yatmak, karnı üstüne yatmak herhangi bir gerekçe yoksa, herhangi bir mazeret yoksa kaçınılması gereken bir yatış şeklidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.